Merhaba çocuklar, Yumi'nin başına gelenleri dinlemek ister misiniz? Peki öyleyse, masalımız başlıyor. ...sevimli bir kaplumbağaydı. Parlayan gözleri, sürekli gülen bir yüzü... ...ve sırtında harika işlemeleriyle... ...çok güzel bir kabuğu vardı. Fakat Yumi bu günlerde biraz durgundu. Onu üzen bir şey vardı. Annesi Yumi'yi çağırdığında... ...Yumi gelinceye kadar ne diyeceğini unutuyordu. Çünkü Yumi çok yavaş yürüyordu. Arkadaşlarıyla oynamak için sözleşiyorlardı. Ancak Yumi gittiğinde herkesin dağıldığını görüyordu. Aklında bu düşüncelerle yürümeye başladı. Sonra karşıdan hızla kendisine yaklaşmakta olan Tırtıl'ı gördü. Yanına gelince, ''A-a, ne kadar çok ayağın var öyle.'' dedi. Tırtıl güldü. ''Eğer senin kadar çok ayağım olsaydı, belki daha hızlı yürür, oyun yerine arkadaşlarım dağılmadan yetişirdim.'' Sonra tırtılın yanından uzaklaştı. Ve yanında yürümekte olan tavşanı fark etti. ''Aa ne kadar uzun kulaklarım var öyle'' dedi. ''Eğer senin kadar uzun kulaklarım olsaydı annemi daha çabuk duyabilirdim'' dedi. Tavşan da anlamıştı yüminin üzüntüsünü. Tavşanın da kendisine ne dediğini duymadan yürüdü Yumi. Biraz daha ilerledi. ...bir ağacın altında dinlenmekte olan fili gördü. ''Aa ne kadar büyük bir burnu var öyle'' dedi. Fil duymuştu Yumi'nin dediklerini. Sonra ''Tırtıl gibi çok ayağım, tavşan gibi uzun kulaklarım... ...bir de fil gibi uzun bir burnum olsaydı ne güzel olurdu diye söylendi Yumi. Ertesi gün tırtıl, tavşan ve fil... Yumi'yi ziyarete gittiler. Tırtıl üç çift ayak, tavşan bir çift kulak, filde uzun bir burun yapmıştı Yumi'ye. Tüm bunları Yumi'ye uzatıp, belki gerçek değil ama senin için yaptık dediler. Yumi öyle çok sevinmişti ki, hemen ayakları, kulakları ve kocaman burnu taktı. Tepkı sizinkiler gibi ne kadar güzel dedi. Ve oradan oraya sevinçle bağırarak, Yürümeye başladı. Ama o da ne? Yumi yürürken burnu ve kulakları yere değmiş ve ayaklarına dolanmıştı. Ayakları dolanan Yumi önce sendeledi sonra paldır küldür yuvarlandı. Ne olduğunu anlayamamıştı. Tırtıl, tavşan ve fil ona kahkahalarla gülüyorlardı. Yumi yerden kalktıktan sonra ''Evet, istediği şeyler bizde var ama senin de sırtında her zaman yanında olan bir evin var. Bizimse böyle bir kabulumuz yok, seni tehlikelerden koruyan her an yanında olan bir ev'' dediler. Bunun üzerine Yumi taktıkları çıkartıp ''Doğru, bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Evim sayesinde canım yanmadı. Ama bir daha sizlere özenmeyeceğim. Çünkü benim çok güzel bir evim var." dedi. Ve gülmeye başladılar.